Bu konuda şehvetten emin olmak veya olmamak mevzu bahis değildir. Görülmez mi ki kadının namesi bile haramdır. Namaz içinde kadına tasfik emri verildi. Kadının name etmesi, yüzünün açılması yabancı erkeklere karşı haramdır. Yüzü ve sesi avret değildir cümlesi, yüzünün açılması yahut kadının name etmesi helaldir manasında değildir. O halde bir erkek yabancı kadının bedenine dokunamaz, ona bakamaz, nağmesini dinleyemez, konuşmak icap ettiyse ihtiyaç kadar caizdir. Karı koca arasında avret yoktur. Ancak bir hadisi şerifte, sizden biriniz ehline geldiğinde merkeplerinki gibi kendini çıplak bulundurmasın, gücü yettiği kadar örtünsün buyurulmuştur. Ehli edepten bir kısım ulema, iki eşin birbirine her ne suretle olursa olsun bakmaları caizdir dediler. Ancak birbirinin aletlerine bakmaları unutkanlığı meydana getirdiğinden mekruhtur denildi. Mahremler kimlerdir? Dokuz çeşit mahrem vardır. Biz onlardan mahremlerin haramlığına sebep olanların bazısını yazalım.